Suratul Cumu'a Bismillahirrahmanirrahim Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Yusebzihu Lillahi Ma fil semavati Ve ma fil ardi Meliki'l Kuddusi'l Azizil Hakim Göklerde olan Ve yerde bulunanlar Melik, mülkünde istediği gibi tasarruf eden Kuddüs, bütün Noksanlıklardan münezzeh olan Aziz, kudreti daima üstün gelen, hakim, her işi hikmet olan Allah'ı tesbih eder. وَاَيَّذِي بَعَثَ فِي الْاُمِّينَ رَسُولًا مِّنْهِمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ يَتْلُوا وَيُعَيِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ كَانُوا مِنْ قَبْلُ كَانُوا مِنْ لَفِي ضَلَالٍ O Allah, ümmiler, Araplar içinde kendilerinden bir peygamber gönderendir. O peygamber onlara onun ayetlerini okuyor. Onları günahlardan temizliyor Ve onlara kitabı ve hikmeti öğretiyor Halbuki onlar daha önce Gerçekten apaçık bir dalalet içindeydiler Hem o peygamber Onlardan Araplardan başkalarına da Bütün cin ve insanlara peygamber olarak gönderilmiştir ki onlar henüz kendilerine kavuşmamışlardır. O aziz kudreti daima üstün gelendir. Hakim her işi hikmetli olandır. men azim Bu peygamberlik vazifesi Allah'ın ihsanıdır. Onu dilediğine verir. Çünkü Allah pek büyük lütuf sahibidir. Nazalūllezîne hum minet-Tevrâsâ thumma Allah'u la yehdi zalimin Kendilerine Tevrat yükletilip de Sonra onu taşıyamayan içindeki hükümlerle amel etmeyen kimselerin misali Sırtında kitaplar taşıyan eşeğin misali gibidir Allah'ın ayetlerini yalanlayan kavmi misali ne kötüdür Halbuki Allah o zalimler topluluğunu küfürlerindeki ısrarları yüzünden hidayete erdirmez. <gülüyor> Ey Yahudi olanlar, doğrusu siz diğer insanlardan ayrı olarak sadece kendinizin Allah'ın dostları olduğunuzu zannediyorsanız ve eğer bu iddianızda doğru kimseler iseniz haydi ölümü temenni edin. <gülüyor> وَاللّٰهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِم۪ينَ Halbuki ellerinin takdim ettiği, işlediği günahlar yüzünden onu ebediyen temenni edemezler. Allah ise o zalimleri hakkıyla bilendir. قُلْ اِنَّ الْمَوْتَ الَّذ۪ي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَاِنَّهُ <gülüyor> de ki doğrusu kendisinden kaçıp durduğunuz ölüm var ya sonunda mutlaka o sizi bulucudur. Sonra gizli olanı da görüneni de hakkıyla bilene Allah'a döndürüleceksiniz. Artık O size yapmakta olduklarınızı haber verecektir. Ya eyyüme الذين amanu iza nudiyeli الصalati min yevmi cum'a min yevmi cum'ati fes'au ila dikri illahi ve darri bai' zalikum khayru ilyakum in kuntum te'alemun Ey iman edenler! Cuma günü namaz için seslenildiği ezan okunduğu zaman hemen Allah'ın zikrine koşun ve alışverişi bırakın. Eğer bilirseniz bu sizin için çok hayırlıdır. Ve izâ kubiyetiz salatu fenteşirû fil ardi ve bitehû min fadlillah ve azgurullah. Nihayet namaz bitince artık yeryüzünde dağılın ve Allah'ın lütfundan rızkınızı arayın ve Allah'ı çok zikredin. Umulur ki kurtuluşa erersiniz. Ve <gülüyor> ve Zülmâ indallâhi hayran minel ve Böyleyken bir kısmı bir ticaret veya bir eğlence gördüklerinde ona akın ettiler ve seni ayakta hutbede bıraktılar. De ki Allah'ın katında bulunan mükafat Dünyaya ait eğlenceden de ticaretten de hayırlıdır. Çünkü Allah rızık verenlerin en hayırlısıdır.